Bir uyanış bir diriliş bir yeniden doğuş bir besmele çekişin davasıdır bu Bir uyanış bir diriliş bir yeniden doğuş bir besmele çekişin davasıdır bu Hak ile batılın bitmez kavgasıdır bu Kardeş bilmeye, gözyaşlarıyla gülmeye. Hoş geldin kardeş bilmeye, Allah yolunda ölmeye. Allah'u Allah, Allah'u Allah, Allah'u Allah, Allah, Allah ya ya Allah Selam sana vuran Selam sana vurulan Selam sana Rabbi için Nefsine kıyar Selam sana vuran Selam sana vurulan Selam sana Rabbi için Nefsine kıyar Selam sana Allah için Kıyama duran Selamlar olsun sizlere, Allah yolundaki askere. Selamlar olsun sizlere, Allah yolundaki herere. Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, ya. Allah Bir kalkan el bir yumruk bir sel gibi coşar Bir tek biriyle kıyamın sesidir bu Bir kalkan el bir yumruk bir sel gibi coşar Bir tek biriyle kıyamın sesidir bu Küfre vuran Müslümanın darbesidir bu Selamlar olsun sizlere, Allah yolundaki askere. Selamlar olsun sizlere, Allah yolundaki yerlere. Allah'u Allah, Allah'u Allah, Allah'u Allah ya Allah.